Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu sellem ve selleme ve bareka ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahum bi ihsanin ila Ama ba'du bugün 25 Şubat 2012 Cumartesi. Selefin Fehmi bağlamında iman, küfür, şirk, nifak ve tekfir meseleleri derslerimizin 14. dersi. Evet kardeşler bu bağlamda mürciyelerin Üçüncü şüpheleri. Şimdi üçüncü şüphe şudur kardeşler. Eşariler, bu şüphede eşariler, ondan sonra Hammad bin Ebi Süleyman'ın görüşünde olanlar ve başkaları da neyi bu şüpheyle delil getirmişlerdir. Bunu bileceğiz öncelikle. Getirdikleri şüpheler şudur kardeşler. Şu gibi ayetlerle delil getirmişlerdir bunlar, ihticac etmişlerdir. Mesela Allah Kur'an'da buyuruyor ki, "Ya eyu helledine aminu, ıza kumtum ıla salatı faksiil ujuhukum." Ey iman edenler, namaza kalktığınız zaman yüzlerinizi yıkayın. Veya başka bir ayette, "Ya eyu helledine aminu, ey iman edenler, irka'u wassjudu wa'abdu ve rabbkum wa'f alul khaira la'allkum tuflihun." Ey iman edenler, ruku edin, secde edin, Rabbinize ibaret edin ve hayır yapın. Umulur ki ney? felaha erersiniz. Bakın dikkat edin kardeşler şüpheleri şu diyorlar ki Allah amelden önce onlara iman ismini verdi. Bakın dikkat edin ayete. Dedi ki Ya eyyühellezine amenu ey iman edenler namaza kalktığınız zaman yani amelden önce zaten bunlara iman ismi verdi. Veya diğer ayet Ya eyyühellezine amenu ey iman edenler rükü edin, secde edin, hayır yapın. Hayır ibadetlerin hepsidir zaten. Bakın ibadetten önce zaten Allah bunlara ne ismi verdi? İman ismi verdi. Yani diyorlar ki, şöyle ki diyorlar, Allah amelin vücubiyetinden önce, vacip olmamasından önce, farz olmasından önce iman ismiyle hitap etmiştir bu insanlara. Kendisine inanan, dinine inanan, Resulüne inanan bu insanlara daha ameli farz kılmadan önce iman ismini vermiştir zaten diyorlar. O yüzden onların iman ettiğini kabul etmiş ve mümin demiş onlara. Demiş ki ey iman edenler ibadet edin. Doğal olarak bunlar ibadetten önce daha ibadet farz kılmadan önce mümindirler. Bu da amelsiz imanın olacağını göstermektedir. Hiç amel olmadan da mümin deneceğine cevazdır. Dolayısıyla amelin imandan olmadığına delildir. Şüphelerini anladınız mı kardeşler? Daha çok açayım mı yoksa? Ee, anladınız mı şüphelerini? İmanı rükünlerini yani bu ayette geliyor ya namaza kalktığınızda yüzünüzü yıkın evet et, evet veyahut da rükü edin, secde edin, hayır iş değil yani bunları bu amelleri saymadan önce de evet yani bu, e, bu yüzünü yıkama abdest bir örnektir o yüzden ikinci ayete baktığımızda hayır yapın diyor bütün ibadetler içinde bunun tamam mı? Doğal olarak ne oluyor? İbadetten önce, daha ibadet fars kılmadan önce bile mümin deniyor bunlara, değil mi? Evet. Doğru mu? Evet. Mümin deniyor evet. bunlara. Doğal, doğal olarak amersiz iman burada ne söz konusu? Bu onların en güçlü delilleri arasında 3. sırada yer alabilir diye yer alıyor diyebiliriz kardeşler. Buna cevap şudur, çok basittir bunun cevabı. Bakın, şimdi bunlar. Amelin vacip oluşundan önce iman ile ne hitap olunmuşlardır bu kişiler. Amelin vacip oluşundan önce. Ve ehli sünnet diyor ki ve bu ameller diyorlar vacip olmadan önce iman değildi kardeşler. Çünkü neden vacip değil diyoruz biz zaten? Bakın. Anladık mı? Daha zaten vacip değil ki bunlar imandan olsun. Şimdi Allah ey iman edenler dediğinde işte namaz kılın, böyle yapın, böyle yapın, abdest alın. Abdesti emretti bunlara. İlk, i̇lk abdesti emrederken abdesti emretti. Ve bu abdestten önce bunlara iman ismi verdi. E abdest Allah tarafından farz kılınmadan önce zaten dinden değil ki imandan olsun. O yüzden bunlar vücubiyetinden önce zaten imandan değildi. İman olan neydi o insanlar için? İslam'a girenler için sadece tevhid meselesiydi. Bunlar tevhidle İslam'a girdiler. İman onlar için oydu. Diğer o ibadetler, ameller farz olmadan önce zaten iman değildi ki sen amelsiz de iman olur diyesin. Ancak amellerin farz olmasından sonra hiç bu ameli yapmaz, yapmamış olsalardı o zaman mümin olmazlardı. İşte o yüzden Ebu Ubeyd Kasım İbni Sallam mesela ehli sünnet alimlerimizden ondan sonra İbni Teymiye Rahimahullah Fetvasında, ondan sonra dediğim gibi Ebu Ubeyt Kasım İmru iman eserindeki ki de o kitabı tahkik etmiştir. Ehl-i Sünnet'in en önemli kitaplarındandır. Bununla iht ihticac ediyorlar. Bu, bu şekilde cevap veriyorlar bunlara bu alimlerimiz. Mesela düşünün. Şimdi Allah Subhanehu ve Teala ya eyyühellezine amenü dediğinde kardeşler, ey iman edenler dediğinde. Allah Subhanahu ve Teala ayetleri inmeye başladı. Bu ayetlerin içinde kalbi ameller gündeme geldi. İler, i̇lerleyen yıllarda doğru mu? Allah kalp amellerinden bahsetti. Bütün fırkalara göre de kalp amelleri imandan değil mi? İmandan. Değil mi? E o zaman ne yapacağız bu amelleri? Bakın dikkat edin. Bunlar bunlar diyorlar ki ameller farz kılınmadan önce de Allah iman ismini verdi. Demek ki ameller imandan değil. Biz de diyoruz ki Allah azze ve celle bazı kalbi amelleri hiç belirtmeden önce de bunlara iman ismi verdi. Değil mi? Çünkü ayetler yavaş yavaş iniyordu. Birçok inen ayet oldu. Bir sürü kalp amellerinden bahsetti. Şimdi kalp amelleri imandan değil mi diyeceksiniz? Bunu diyemiyorlar. Mesela düşünün bir insan şimdi, İslam'a giren bir insanı düşünün kardeşler. Buna şahadet getiriyoruz biz, getirtiyoruz. Bakın İslam'a her giren bir insanın, İslam'da sırat köprüsü, mizan veya ahiret, aleyhi ve sellem'in havzu vesaire bunun gibi ahirette olan onlarca konu var. Bunları bilerek mi giriyor insanlar yoksa bir kısmını biliyorlar bir kısmını bilmiyorlar mı? Tabii ki bir kısmını bilmiyorlar. Yani sen her İslam'a giren insana bütün bu ahiretin teferruatını bildirmiyorsun zaten de bilmiyorlar. E ki ki 20-30 senelik Müslümanlar bile bilmiyor. Çünkü ilmi meseleler bilmeyebilir. Şimdi ne diyeceğiz bu insanlara? Mümin ismini vermeyecek miyiz? Vereceğiz. Ne zaman ki ona İslam'daki ameller ve akidevi meseleler beyan da, ondan sonra inanmazsa o zaman bu adamın durumu tehlikede. O yüzden biz, biz diyoruz ki mesela sırat, sırat köprüsünü ne yapacağız? Bilmeden İslam'a giremeyecek mi? Ona inanmadan İslam'a giremeyecek mi? Veya diğer kalp amellerini ne yapacağız? Anladık mı? O yüzden bu şüphe çok çürük ve batıl bir şüphe. Dördüncü şüpheleri kardeşler. Şimdi biliyorsunuz sahabenin cariyesi var, buna tokat atıyor, ondan sonra üzülüyor, onu azat etmek istiyor. Müslim'deki hadiste. Sonra diyor ki bir Resulullah'a getirin, Resulullah'a getiriyor. Resulullah cariyeye soruyor, diyor ki men ene. Önce diyor ki en Allah Allah nerede? Cariye diyor ki fisseme, semadadır diyor. Men ene diyor, ben kimim? Enter Resulullah, sen Allah'ın Resulüsün diyor. Nebi S.A.V. ne diyor? E Onu azadet ne? Onu azadet o mü'minedir. Bak Allah'ın semada olduğunu inandı. Yani aynı Allah'a inanıyormuşuz. Ve peygambere de e, sen Allah'ın Resulüsün dedi. Du hemen Resulullah ona iman ismini verdi. Doğal olarak ne? Hiç amelinden sormadığı amel işliyor musun, işlemiyor musun, amel var mı yok mu hiç tespit etmeden direkt iman ismi verdi. Mesela İbni Kulla Kullab ondan sonra mürciyetül fukaların bir kısmı ve kerramiyeler... Bu delille delil getirmişlerdir kardeşler bu hadisle. Ancak hatırlarsanız biz bunun cevabını vermiştik değil mi? Mesela biz ne demiştik? Dünya ahkamlarında insanlar iki kısımdır. O yüzden bunun cevabını uzatmayacağım. Dünya ahkamlarında insanlar iki kısımdır. Ya mümindir ya kafirdir. Ortası yok. O yüzden biz münafıklara bile ne yapıyoruz? Zahirine göre hükmediyoruz. Zahirine göre ne? Hükmediyoruz. Biz bir insana evet ben Müslümanım diyorsa, la ilahe illallah diyorsa biz ona Müslüman ismini veririz, mümin ismini. O dünya ahkamında bizim için mümindir. Ama bu üçten münafıktır veya amellerini gizliyordur, hiçbir amel yapmıyordur veya amelini sırf İslam'da kanlı, canlı, malını korumak için yapıyordur, biz ilgilendirmez. O yüzden insanların biz zahiriyle ne yaparız? Zahiriyle hükmederiz. O yüzden bunun hiçbir, bu en çürük, en çürük şüphelerden bir tanesidir ki biz geçmiş derslerde bunun e, örneğini vermiştik. Hatırlarsanız e, Sa'd mesela Resulullah bir e, taksimat yaparken değil mi mal taksimatı Resulullah e, birisine vermiyor Sa'd diyor ki ya Resulullah diyor e, ben onu diyor mümin görüyorum Resulullah Müslüman de diyor bir daha diyor ya Resulullah ben onu mümin görüyorum Resulullah Müslüman de diyor halbuki o sahabe Allah'ın açta olduğuna inanmıyor muydu yani niye cariye bir, bir tek Allah semadet dedi diye mümin oldu da Resul, e, o Sa'd'ın tezki ettiği sahabe mümin olmadı hatta hadisin sonunda Resulullah o mal vermediği adamı sevdiğini söylüyor. Bak buna rağmen Müslüman diyor ona. Neden? Çünkü o, o makam övgü makamı. Övgü makamında üç kısım olay vardır. Müslüman, iman, e, mümin, kafir ve Müslüman. Biz bunları anlatmıştık e, hatırlarsanız. Bunların cevabını vermiştik. Dünya ahkamlarında mesela miras, e, ondan sonra e, nikah, ondan sonra mal hakları, had cezaları, bu türlü olaylarda köle azad etme... İnsanlar iki kısımdır. Ya Müslümandır ya kafirdir. Kimdir bizim için Müslüman? La ilahe Muhammed Muhammeden Resulullah diyen Müslümandır. Bitti. Biz onda, ya bunda işte la ilahe şartları var mı yok mu bu türlü bidatlara girmiyoruz. La ilahe Muhammed Muhammeden Resulullah diyen Müslümandır. Ne ki te şirkin, tevhidin zıttına bir şey görürsek onlar da o zaman ona göre e hüküm verilir ona. Tekfirin engelleri ve şartlarına bakılır. Ona göre hüküm verilir. Ama işte biz bir insanın Müslüman olduğunu araştırmak için onun amellerine bakarız. Var mı yok mu? E, adamı araştırırız. Peşinden koşarız. E, polis dikeriz başına. Böyle bir şey yok. Bunların hepsi safsata. Bu e, tekfircilerin öne sürdüğü e, 1400 sene sonra çıkmış bir bidattır. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyene yani herkes bizim için nedir? Müslümandır. Ancak ancak kim müstesna? La ilahe illallah Muhammeden Resulullah dedikten sonra zıttına bir şey gördüğümüz bir insan ve zıttına bir şey gördüğümüz her insanda tekfir edilmez. Tekfirin engelleri ve şartları yerine gelmediği müddetçe kişiler tekfir edilmez. Bu asılı itibarıyladır. O yüzden Resulullah ona baktı dedi. R'a ilahe illallah Muhammeden Resulullah demiş oldu o sahabe. O bayan sahabe doğal olarak. O dedi ki onu azat et o müminedir Bitti. Bu amel ediyor mu etmiyor mu bunu tevhidi bozan şeyler var mı yok mu hayır. Mümin edir, bitmiştir. O yüzden biz ne diyoruz dünya ahkamıyla teskiye e, ahkamı farklıdır. Sen bir insanı teskiye etme babından o mümindir ismini teskiye makamında verirsen ne demiş oluyorsun? Yani imanı kemal derecesine ulaşmıştır demiş oluyorsun. O yüzden teskiye makamında iman ismini vermek zordur. O yüzden Rasulullah sadin teskiye ettiğine mümin ismini ne vermedi? Hatta bedeviler geldi ne dedi? Bizim Müslüman olduk. Neden? Çünkü burada nefis teskiyesi var. şey mümin olduk. Allah ne dedi? Mümin olduk demeyin, Müslüman olduk deyin. Halbuki bunlar mümin. Yani imanın aslı var. Ama imanı kamil dereceye çıkmadığı için o mümin ismi onlara verilmemiştir. Biz bunların hepsini anlatmıştık. Evet, beşinci şüphe kardeşler. Bu ise kardeşler hep e, ilk şüpheden itibaren, dördüncü şüpheye kadar hep mürciyelerin şüpheleriydi. Bu beşinci şüphe ise harici ve mutezilelerin şüpheleridir kardeşler. Bunlar diyorlar ki iman diyorlar. Bakın iman Allah Azze ve Celle'nin Fars kıldığı tüm şeylerin ismidir. İman Allah Azze ve Celle'nin farz kıldığı tüm şeylerin ismidir. Ancak bu tek bir şey olup diyorlar, bu iman tek bir şey olup bir kısmının zail olması tamamının zail olmasını gerektirir. Yani bir kısmının kaldırılması tamamının ortadan kalkmasıdır diyorlar. Biz bunları hep anlatmıştık. Ama şüphe noktası neresi? Şimdi bunların selef ile önce ayrıldıkları nokta burasıdır. Ve bu iddiaları neden böyle bir iddia ediyorlar? Bakın kardeşler ilk defa anlatacağımız nokta. Şimdi biz daha önce şurayı anlattık. dedi ki mürciye ve hariciler büyük günah işleyenleri tekfir ediyorlar. Mesela bir insan işte içki içiyorsa büyük günah yapanları tekfir ediyorlar. İçki içiyorsa zina ediyorsa bu kafirdir diyorlar. Veya büyük işte farzları terk ediyorsa bu insan kafirdir diyorlar. Bir farzı bile terk etse kafirdir diyorlar. Evet. Bunu şundan dolayı söylüyorlar demiştik. Neden? Çünkü diyorlardı ki bunlar iman cüzlere bölünmez. Seleften burada ayrılıyorlar. İman bir bütündür ve bu bütünden bir cüzün gitmesi tamamının gitmesini gerektirir. Neden? Eğer bir şey cüzlere bölünmüyorsa değil mi? Tamamının gitmesini gerektirir diyorlar. Şimdi biz bunları anlatmıştık ama bugün ilk defa vereceğimiz malumat şu. Bakın bunlar neden birçok cüzden oluşan bir şeyin ki bu imandır bize göre birçok cüzden oluşur. Neden bunlar birçok cüzden oluşan bir şeyin bir kısmının gitmesini, tamamının gitmesini gerektirir diyorlar? Bakın çok önemli bir noktadır bu. Diyorlar ki bakın bunun sebebi şu. Biz diyoruz ki onlara yahu tamam siz diyorsunuz ki iman bir bütündür. İyi de diyoruz imanın içinde birçok cüz var. Yani bir cüz gidiyorsa e daha diğer cüzleri baki kalmıştır. Niçin siz diğer cüzlerini de yok ettiniz ki? Bu adamın yapmadığı bir cüz. Mesela ana babaya iyilik cüzünü yapmamış. Ama diğer bütün cüzler duruyor. Namaz kılma cüzü, oruç tutma cüzü duruyor. Neden buna rağmen kafir oluyor? Diyorlar ki hayır bir cüzün gitmesi küllünün gitmesini gerektirir. Yani bu hangi mantığa göre hangi yaklaşıma göre bir cüzün gitmesi küllünün gitmesini gerektirir? Yani benim şimdi elimde e, birçok e, bir madde varsa, o maddenin birçok şeyi, cüzü varsa. Şimdi o maddeden bir parça alsam, bir kenara koysan, o madde hala duruyor. Neden o maddenin geri kalan kısmı da yok olsun ki bir parça cüzün gitmesiyle? Diyorlar ki bakın, yaklaşımları burada başlıyor işte. Diyorlar ki ennel hakikatel murakkabete tezulu bi zevali ba'di eczaihe. Diyorlar ki bakın Mürekkep yani bir şeylerden oluşmuş, bir şeylerden meydana gelmiş bir hakikat, bir olgu diyorlar. Bunu açacağım. Cüzlerinin bir kısmının gitmesiyle, yani bir kısmının zail olmasıyla zail olur. Bu ne demektir? Bakın böyle bir ilmi ibare kullanıyorlar. Bunun anlamı şudur. Düşünün ki kardeşler bir, ortada bir e, olgu var elimizde. Ne olduğunu zihninizden çıkarın. Bir şey var. Ve o şeyi oluşturan cüzler var. Yani birkaç cüzden meydana geliyor o şey. Diyorlar ki işte o cüzün gitmesi o küllünün gitmesidir. Neden diyorlar? Çünkü diyorlar ki hakikat eğer hakiki bir olguyu birçok cüz meydana getiriyorsa o cüzlerden bir parçanın kalkması önceden o kalkmamış halindeki ismi ortadan kaldırır. Mesela ne gibi bakın diyorlar. 10, on, 10'u düşünün kardeşler. Şimdi 10, 11 olgudur değil mi? 10 rakam olarak bakın, 11 olgudur. Bu 10, fertlerden mürekkep olmuştur. Yani fertlerden meydana gelmiştir, doğru mu? Mesela nedir bu fert? 1, 2, 3 değil mi? Bunlar hepsi ferttir, değil mi? Bir sürü fert, mesela düşünün ki 10 tane çubuk var. Bu 10 çubuk, çubuğu ne meydana getirmiştir? O çubukların her biri tane tane, o 10'u meydana getirmiştir. Şimdi soru soruyorum. Ben bu çubuğu aldığımda, on çubuktan bir tanesini aldığımda, biraz e, aslında e, uzak e, misallerle örnek veriyorum anlayayım diye. Aldığımda, on ortadan kalkmış mıdır kardeşler? Hayır, on kalkmamış. On kalkmıştır, dokuz diyoruz işte. Yok, hani on yok. On ismi kalktı ortadan. Dokuz var ortada, dokuz var ama on isim olarak kalktı. Adamlar diyor ki yani iman kalktı ortadan. Sen ismini artık ne koyarsan koy, iman yok bitti. Yani on diyorlar, on bak Şeyhülislam mesela bunu örnek veriyor. Bunlar diyorlar ki on, on fertlerden mürekkep olmuştur, oluşmuştur. Bu fertlerin toplanmasıyla bir araya gelmesiyle bu isim yani on ismi oluşmuştur kardeşler. Bu fertlerin bir tanesi zail olursa. Sen ister 9 kaldı değil de ister 3 kaldı da ister 0 kaldı de umurumda değil. Ben onu yıktım ya. Yani senden de imanı yıktım ya o ismi kaldırdım ya bitti. Diyorlar ki nasıl ki iman söz, amel ve kalpten oluşmuştur. Bu amel olmadığı zaman bir tanesi bile olmadığı zaman o imanın bütününü oluşturan o cüzlerden biri olmadığı zaman o iman ismi kalkar. Aynı ondan is e kalktığı gibi. Bakın bu şüpheye cevap çok basittir. Şimdi kardeşler. Bakın. Bir kilo Şeyhul İslam diyor. Bir kilo buğday düşünün. Bir kilo buğday. Kaç tane taneden oluşuyordur? Binlerce taneden oluşuyor değil mi? Bir kilo buğday. Bu bir kilo buğdayı. Bakın isim olarak buğday bu. Ben bunun bir kısmını alsam. Buğday ismi olarak düşünün. Bir kısmını alsam. Kalanların ismi hala buğday mıdır, dil midir? Buğdaydır. Buğdaydır. O yüzden Şeyhülislam İslam diyor ki, bu sizin söylediğiniz gibi tek yönlü değildir. Bazen bir şeyin cüzünü alırsın ismi kalkar, bazen cüzünü alırsın ismi hala yerinde durur. Anladık mı kardeşler? O yüzden Şeyhul İslam diyor ki, bakın mürekkepler yani cüzlerden oluşmuş şeyler iki kısımdır. Cüzlerden, parçalardan oluşmuş şeyler iki kısımdır. Birinci kısım o parçalardan birisi veya birden fazlası kalktığı zaman o isim de ortadan kalkıyor. İkinci kısım da cüzleri kalktığı halde o isim hala yerinde duruyor. Ben biraz uç örnekle örnek verebilirim. Yani mesela Dav Davut'u ne oluşturuyor? Davut'u. İşte bir sürü organ oluşturuyor. Ben Davut'un elini de alsam onun hala ismi Davut diye kalır. Bitti. Koparsak da onun ismi Davut diye kalır. Ama ondan bir parçayı kopardığımız zaman artık onun ismi 10 kalmaz. 9 kalır. 10 ismi yok olmuştur ortadan. Mesela bakın başka bir örnek verebiliriz. Mesela bakın e, e, düşünün mesela tuz neden oluşur tuz? Klor ve sodyumdan oluşur. Bunlardan birisi gittiği zaman tuz ismi kalkar ortadan. Mesela su diyorlar ilim ehli. Oksijen ve hidrojenden oluşur. Kaldır bir cüzünü su ismi kalkar ortadan. Demek ki bazı şeyler var. Cüzünün kalkması ismi kaldırır. Ama bazı şeyler var. Mesela tartılan ve ölçülen maddeleri düşünün. Cüzünün kalkması külünün ismini de ortadan kaldırmıyor. Mesela hayır diyor Şeyhülislam. Hayırı düşünün. Bir insan hayır işledi. Ve bu hayır birçok cüzlerden geliyor. Sen o cüzlerden birini kaldırdığın zaman da hala ismi hayırdır. 100 lira sadaka veriyorsun. Sen 10 lirayı geri çek. Yine 90'ı hayırdır. İsmi hayır olmaktan çıkmaz. Anlatabiliyor muyum? O yüzden onların dediği gibi mesele tek yönlü değildir. O zaman iman hangi yöndendir? Diyoruz ki delillere bakalım. Delillere baktığımızda Allah ameli imandan sayıyor. Bitti. Ve büyük günah Allah tekfir etmemiştir. Ve Resullah da tekfir etmemiştir. Evet zina etse içki içse de Müslümandır diyor. Doğal olarak sizin dediğiniz gibi cüzün gitmesi ismi tamamıyla ortadan, tamamıyla ortadan kaldırmıyor. O yüzden aleyhissalatu vesselam ne diyor? İman yetmiş küsür şubedir. En üstü la ilahe illallah. En altı yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmak. O yüzden ehli sünnet ve ehli bidat da icma etmiştir ki Yoldan eziyet, bunların içinde hariciler de var, mutezile de var. Yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmayı Allah Resulü bak imandan sayıyor. Peki bu cüzün gitmesi imanın ismini getiriyor mu ortadan? Hayır. O yüzden ne diyorlar? Hemen meseleyi tabir ise kendi cihetlerinden hemen çark ediyorlar. Diyorlar ki yok biz farz, farz olan amelleri kastediyoruz. Niye dışına çıktın söylediğin kaydenin? Bak cüz yok ortada. Yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırma cüzü yok ortada. O zaman imandan mı o? İmandan diyorlar. O zaman kaldır imanı o cüz yoksa. Yani yoldan eziyet verecek şeyi kaldırma adam bakıyor yolda muz var. Kaldırmıyor. ayağa kaysın bana ne diyor milletin. Yani kaldırmıyor. Üşeniyor veya. Bu imandan mı imandan? Bak cüzü gitti o zaman kafirdi adama demiyoruz. Niye? Cüzün gitmesiyle kül gider. Ya ama biz farz amelleri kastediyoruz. Bak neden farz amelleri kastediyorsunuz? Ya ama işte deliller. Ha? Demek ki harici bir delil arıyorsunuz sizde. Biz de harici delillere baktığımızda Allah büyük günah işleyenleri tekfir etmemiştir, dinden çıkarmayan büyük günahları tekfir etmemiştir, işleyenleri. Anladık mı kardeşler? Evet. O yüzden Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? La yazni zani hine yazni Kişi diyor, bak, Ehlü Sünnet şunda söylüyor. Tabii ki diyor, mutlaka ve mutlaka bu büyük günah işleyenler, işlemeyenler gibi değildir. Mutlaka ki imanın bir cüzü gider ondan ama iman ismi zail olmaz. Ama imanın ne? İmanı zarar görür. O yüzden ehli sünnet diyor ki yani bizim zaten icmamızla zina eden insandan veya büyük günah işleyen insanı biz işlemeyenle bir tutmuyoruz zaten. Tabii ki işleyen daha kötü durumdadır ve imanı daha alt derecededir. O yüzden Aleyhisselatu vesselam ne diyor? "Lâ ve mümin." Zina eden zina etti, mümin olduğu halde zina etmez diyor. Ondan imanı, kamil imanı kaldırmıştır burada. İmanın zayıf olduğunu burada aleyhissalatü vesselam belirtmiştir. Tabi kardeşler burada Cehmi İbni Safvan gibi kişiler de var. Hani biz imanın e, görüşlerini saydığımızda, ilk derslerimizde e, bunlardan birisi de neydi? Cehmi Saffan'ın Safvan'ın görüşüydü. İman marifetten ibaret diyordu. Bu cevap verilmeyecek kadar batıl bir şüphe olduğu için buna hiç cevap vermiyoruz. O yüzden bunu es geçiyoruz. Sadece burada şunu söylüyoruz. Bunun e, Şüphelerinin batıl olduğu ortadadır. Yani iman marifetten ibaret. Kim Allah'a Resulünü biliyorsa o mümin, mümindir. İsterse onu ikrar etmesin ve hiç e, inanmadığını söylesin e, anlatabiliyor muyum? Hiç o, e, önemli değildir. Yani kalben bir Allah diye bir şey var. Onu bilmesi yeterlidir. Yani buna göre Firavun mümin olmuş oluyor. Dolaylı yönden. Neden Firavun biliyordu? Hatta Musa Aleyhisselam bile ne diyor? Sen sen bile biliyorsun. Kalbin senin Allah ne diyor? Senin kalbin yakın içinde. Ama sen diyor sırf kibirinden dolayı ne yapıyorsun? İnkar ediyorsun. O yüzden biz baktığımızda e, e, İmam Vekî, Selef alimlerimizden, İmam Ahmet, ondan sonra Ebu Ubeyd gibi insanlar e, e, Cehm İbni Safba'nın bu söylediğinin açık ve küfür, açık bir küfür olduğunu belirtmişlerdir. İman marifetten ibaret. Yani mücerret olarak senin bilmen, senin bilmen yeterlidir. İsterse hiçbir kalbi amelin dahi olmasın. Sevgi, korku, Allah korkusu, Allah hiç olmasa bile. Bilmen Allah diye bir varlık var yeter iman olarak ve bunun küfür olduğu açıktır. Diyorlar ki o yüzden soruyorlar Cehme. Sen o zaman Firavun'u Müslüman görüyorsun. Görmüyorum. E niye Firavun biliyor diyorlar. E diyor ki benim görmememin sebebi nedir diyorlar. Diyor şundandır diyor. Yani Firavun eğer Allah tekfir etmişse şimdi mümin görüyorum diyemez. Çünkü Allah Kur'an'da tekfir etmiş. O zaman Firavun'u etmemen lazım dediğinde ne diyor Cihim? Ben ediyorum. E niye o Allah'ı biliyordu? E Allah tekfir etti diyor. E tamam Allah tekfir etti ama bak sana göre akidesi bu Allah'ı biliyor. Diyor ki hayır Allah'ın tekfir etmesi bunun Allah'ı dahi bilmediğini gösteriyor diyor. Öyle çıkıyor işin içinde. Yani Allah'ı bilmiyormuş. Allah diye Allah'ı bilmiyormuş Firavun. Yani görüyor musunuz adamın adamların ne kadar cahil bir duruma düştüğünü? Bakın o ben alemlerin Rabbiyim dediğinde Firavun bunu kibirden olduğunu söylüyor biliyor musunuz? Kur'an. Yani kalbinle hatta bakın Allah Subhanahu ve Teala ona mustaykin ibaresini kullanıyor Firavun hakkında. Yani kalbi yakın halinde kesin kesin olarak biliyor. Şimdi geriye kardeşler geçen derse de e, hatırlayacak olursanız demişti ki bunlar Ehl-i Sünnet'in bu getirdikleri cevaplara kitaplarında hiçbir ilmi cevap verememişlerdir. Hiçbir ilmi cevap verememişlerdir. Ve Allah ameli iman diye isimlendirilmiştir. Ee, şeklinde ehli sünnet onlara itiraz yönelttiğinde özellikle bu itirazın karşısında ezilip büzülmüşlerdir ve tarih boyunca bakın. Onların ilk tarihinden günümüze kadar de dahil hiçbir ilmi cevap. Yüzlerce bin, hatta günümüzle birlikte binlerce kitap yazılmasına dair rağmen ehli Sünnet'e karşı bu konuya sağlıklı hiçbir cevap verememişlerdir kitaplarında. Hatta bazıları hiç buna cevap vermeye bile yeltenmemiştir altında kalacağını bildiği için. Sadece ve sadece ne demişlerdir? Hatırlarsanız geçen derste söylemiştik. Tek bir çıkış yolu açmışlardı kendilerine. Ne demişlerdi? Kim hatırlıyor? Demişlerdi ki bunlar kim hatırlıyor? Allah ameli iman diye isimlendirmiştir. Mecaz babından. Hatırlarsınız demiştik değil mi? Mecaz babından. Yani tamam demişlerdi. Hiçbir çıkış yolumuz yok. Ona getiriyorlar lafı. Allah ameli iman demiştir ama burada mecazı kastetmiştir. Yani burada mecaz vardır. O yüzden zaten biz burada ne diyoruz? Cevap olarak bir kere diyoruz ki e, hakikat ve mecaz olayı sonradan ortaya çıkmış bir ıstılahtır. O yüzden zaten raci olan, raci olan ne? Mecaz yoktur. O yüzden sahabe tabi'nin dönemlerinde hiç mecaz lafzı dahi bunların söylediği anlamda kullanılmamıştır. Ve Arap dilinin en büyük imamları Halil, Esma'i, Ebu Amr, İbnül e Ala gibi vesaire bunların hiçbirisi mecaz ismini zaten zikretmemişlerdir. O yüzden Şeyhül İslam İbni teymi ediyor ki mecaz lafzını ilk kullanan kimse Ebu Ubeyd, Ma'mer İbnül Musemmadır. Ve o da mecazla sizin anladığınız mecazı kastetmemektedir diyor İbn-i Teymiye O yüzden kardeşler bunların hepsi nedir? Batıldır. Biz mecaz dersine e, özel bir yer ayırmıştık. Dileyen oraya bakabilir. Mecazdır diye işin içinden çıktıkları noktada da biz şunu söylüyoruz. Bir kere mecaz diye bir şey yok. Mecaz diye bir şey yok. Var bile olsa size kapı açılmaz. Neden? Çünkü mecazdır diyen delil getirir. Bakın mecazcılara göredir de bu kardeş. Mecazcılara göre de ee, bu böyledir. Mesela bakın size Türkçeden örnek vereceğim. Hepinizin anlayacağı basit bir örnek vereceğim. Şimdi biz diyoruz ki mecaz yok. Mecaz olsa bile mecaz var, bu konuda mecaz var diyen delil getirir. Bakın size örnek vereyim. Ben şimdi mecazı kabul ediyor olarak düşünüyoruz hep beraber. Ben size diyorum ki arkadaşlar geçen gün bir aslan gördüm. Adama saldırdı adamı parçaladı. Siz buradan ne anlarsınız bu aslan ibaresinden? Ne anlarsınız aslan ibaresinden? Bildiğimiz hayvan değil mi? Bunu anlarsınız. Bakın ben bir hafta sonra veya bir saat sonra iki saat sonra desem ki yırtıcı hayvan, ben şimdi oradan diyelim ki cesaretli bir adam kastetmişim. Çünkü cesaretli adama da biz güçlü adama da aslan diyoruz ya, ya aslan gibi adamsın gibi diyoruz ya. Gerçi dese ki adam ya ben onu kastettim. Bakın ilk söylediği cümlede bu adam yerilir doğru değil mi? Yani yanlış bir ifade kullanmış olur. Çünkü neden? Bugün ben bir aslan gördüm. Geldi adamı parçaladı. Bin kişiye bu cümleyi kullansam. Bin kişi de ne anlar buradan kardeşler? İlk aklına gelecek anlam nedir? Yırtıcı hayvandır doğru mu? Yırtıcı bildiğimiz avcı hayvandır. Ya ben işte e, e, onunla cesaretli adam kastettim. Hayır. Sen orada cümlede bir karine zikretmen lazımdı bizim onu anlamamız için. Yani ne demen lazımdı? Ya ben bir adam gördüm aslan gibiydi, tuttu birisini paramparça yaptı. Bunun gibi bir ibare kullanman gerekirdi ki anlaşılsın mesele. Yani bakın o yüzden ben buradan hakikat, mecaz kastediyorum diyenler delil getirir. Doğru mu? Türkçe'ye de böyledir, dünyanın bütün dilinde de böyledir. Doğru değil mi kardeşler? Bir insan bir kelime kullandığı zaman ve onun mecazını kastediyorsa bunu açıkçana belirtmesi lazım. Anladık mı burayı? Bu çok açık ve çok açık ve nettir. Ben desem ki size divanın altında fare gördüm. Ne anlarsınız? Bildiğiniz ufak hayvan anlarsınız. Aa ha ben ya işte kardeş işte ben şu mouse var ya işte bunu kastetmiştim dersen o o da evet mouse'tur bu da faredir ama mecazdır fare. Doğal olarak senin delil getirmen gerekirdi. Ona e, bir karine bulman için. Bir, yani bir karine getirmen lazım. O yüzden e, bir insan ben divanın altında fare gördüm deyip de mouse dışın, e, hayvan dışında başka bir şey kastederse ve onu da kimseye söylemezse bu adam bu cümleyi eksik kullanmış olarak görür. O yüzden mecaz vardır diyen delil getirecek. Bir şimdi Allah Kur'an'a şey Allah'a amele iman demiş. Sen diyorsun ya iman demiş ama mecaz babından kastetmiş. Hayır mecaz bağlamdan kastetti diyorsan sen delil getireceğim ben değil. Namaza iman dedi mi dedi? Bitti. Sen iman değil diyorsan delil getir. Anladık buraya kadar inşallah. Adam bu bilgisayara kullanılan mouse'la birlikte zikrederse Evet yani mesela bilgisayar ortamında olsaydık biz, bilgisayar ortamında olsaydık Bilgisayar ortamında ya şu mouse'u mouse uzat dese veya fareyi uzat dese sen de tutup şöyle bir kuyruğundan tutup bir şey getirirsen versen adamın eline o ortamda da hakikatin dışına çıkmış olursun. Çünkü her kelime kendi ortamında hakikattır kardeşler. Her kelime kendi ortamında bulunduğu ortamda hakikattir. Evet. وَاللّٰهُ عَلَىٰ نَب۪ينَ مُحَمَّد۪ينَ ve وَاسْحَابِهِ اَجْمَا۪ينَ